Türkçe Peri Masalları. Güneş'in Kız Kardeşleri. Bu masal düğünler için büyülerle ya da devlerle dövüşerek karar verildiği döneme ait. Bu masal dünyanın krallar ve kraliçeler tarafından yönetildiği, Ay ve güneşteki aileleri ziyaret ettikleri döneme ait. Evvel zaman içinde güzel bir oğlu olan güçlü bir kral yaşarmış. Prensin en iyi arkadaşı kraliyet bahçıvanının oğluymuş. Ve iki küçük çocuk bütün gün birlikte ders çalışır, yemek yer ve oyun oynarlarmış. Kral bu durumdan çok memnun değilmiş. Ama prensin bahçıvanın oğlundan başka hiçbir arkadaşı yokmuş. Hikayemiz kaderlerini belirleyen önemli bir günde başlıyor. İki çocuk bahçelerde yarışıyormuş ve bahçıvanın oğlu bir şey bulmuş. Hah, i̇yi bir yarıştı. Seni yendim. Hayır hiç de bile. İlk önce ben geldim. Hayır ben geldim. Hey! Bu da ne? Görünüşe göre bu bir altın tüy. Altının tüyü. O benim. Çünkü ben buldum. Hayır, benim. Çünkü önce ben geldim. Benim. Benim. Bu patırtının sebebi nedir? İki çocuk krala her şeyi anlatmış. Ama kral prens varken bahçıvanın oğlunun tüyü almasına izin vermezmiş. Bunun için imkansız bir şart düşünmüş. Renik, tüyün sana ait olduğunu kanıtlaman için bir şans vereceğim. Eğer tüyü prens'ten önce sen gördüysen, onun ait olduğu tavuğu da görmüş olman lazım. O yüzden gidip altın tüyü eksik o tavuğu bulursan bunu alabilirsin. Ve o tavuğu bulana dek saraya geri dönme. Ama majesteleri... Yeter! Öyleyse bu tüyün prens'e ait olduğunu mu kabul ediyorsun? Ben istemiyorum baba. Tüyü Renik'e verebiliriz. Teşekkür ederim arkadaşım ama bu artık tüyün sahibi olmak konusu değil. Eğer alırsan çok memnun olurum. Ama yalan söyleyemem. Onu önce ben gördüm. Eğer majesteleri bunun kanıtını istiyorsa ona getireceğim. Tüyün ait olduğu tavuğu bulacağım. Böylece Renik sarayın bahçesinde her yerde tavuğu aramış. Prens de ona yardım etmiş. Bulamadıkları zaman Renik bulmak için sarayın dışına çıkmaya karar vermiş. Sakın gitme Renik. Kralın emri böyle. Nasıl itaatsizlik ederim? O zaman ben de seninle gelirim. Bu da kralın emrine itaatsizlik demek. Hoşça kal arkadaşım. Yakında dönerim. Renek saraydan ayrılmış. Koskoca dünyada altın tüyü olan bir tavuğu nerede bulacağını merak ediyormuş ama... Bırakayım talihim beni oraya götürsün. Renek ormanın derinliklerine girmiş. Bir ses duyduğunda yürüyormuş. Hey! Nereye gidiyorsun dostum? Birinin konuştuğunu mu duydum? Buradayım. Merhaba, ben konuşan tilkiyim. Konuşan tilki olduğun kesin. Nereye gidiyorsun? Renik ona altın tüyle ilgili her şeyi anlatmış. Öyle mi? Sanırım altın tüyü olan tavuğu nerede bulabileceğini biliyorum. Sahiden mi? Nerede? Doğu yönünde buraya epey uzakta. Güneş'in kız kardeşlerinin yaşadığı yer var. Altın tüylü altı tane tavukları var. Sözünü ettiğin tavuk... O. Altısından biri olmalı. Seni onlara götüreceğim. Tilki, Reni'yi ormanın derinliklerine götürmüş. Ardından birkaç dağdan zirvesi en yüksek olanına gitmişler. Bu zirve sanki etrafında altın bir hale varmış gibi parlıyormuş. Güneşin kız kardeşlerinin yaşadığı yer burası. Hadi gidelim ve tavuklardan birini bize vermelerini isteyelim. Böylece tilki Verenik kalenin içine girmiş. Kapılar açılmış ve kümesin içine girmişler. Orada altın buğdayları hızla yiyen 6 altı tane altın tavuk görmüşler. Denik birinin tüyünün eksik olduğunu görmüş. İşte oradaki. Hadi gidip kız kardeşleri bulalım. Muhteşem altın sarayın içine girmişler ve aniden bir ses duymuşlar. Siz de kimsiniz? Ve kaleme niçin için geldiniz? Ee, merhaba, Leydim. Adım Renik. Da Arkadaşım Konuşan Tilki. Ve altın tavuğumu mu istiyorsunuz? Evet. Bunu nereden bildiniz? Küçük kız kardeşim devler grubu tarafından kaçırıldı. Bu bir kehanetin parçası. Onu devlerin krallığından buraya getirebilen kişi, büyüdüğü zaman onunla evlenecek. Sadece altın yüreği olan biri bu görevi tamamlayabilir. Ve bulduğu altın tüyü düşüren, altın tavuğu aramaya gelen kişinin aranan altın kalpli adam olacağını biliyoruz. Büyüdüğümde kız kardeşinizle, güneşin kız kardeşiyle mi evleneceğim? onu devler krallığından kurtarabilirsen. Peki devler krallığını nasıl bulacağım? Onunla evlenir miyim bilmiyorum ama onu kurtarma konusunda yardım etmeye çalışırım. Ben biliyorum. Benimle gel. Peki devler sadece kaçırıyor mu? Hiç öldürdükleri de oldu mu? Sen ayaklarının altında dolaşmamaya çalış. ''O zaman sana bir şey olmaz. Yani ölmezsin. Yani yaşarsın.'' Böylece tilki reniği devlerin kalesine götürmüş. İçeriden gelen gürültülü müziği ve dans seslerini duymuşlar. Devasa çimenlerin arasına saklanarak kolayca bahçeye girmişler. Ve devasa pencereden içeri bakmışlar. Devler dans ediyormuş. Ve güneşin küçük kız kardeşi masanın üzerine konulmuş bir tahtta oturuyormuş. Kızgın ve sefil görünüyormuş.'' Devlerin baş parmağından daha büyük değilmiş ve alnında güneş gibi parlayan bir yıldız varmış. Renek bir plan düşünmüş ve bunu tilkinin kulağına fısıldamış. Hadi güneşin küçük kız kardeşi bizimle dans et. Asla! Benimle dans eder misiniz Leydim? Beni masanın üzerine onun yanına çıkarır mısınız? Bana bir dans lütfeder misiniz? Güneş'in küçük kız kardeşi kehaneti biliyormuş. Renikle dans etmeyi kabul etmiş ve bütün devler büyülenmiş bir şekilde onların dansını seyrederken tilki aniden pencereden içeri girmiş ve koridordaki bütün mumları söndürmüş ve her yer karanlığa gömülmüş. Devler ne olduğunu merak ederken Küçük kızın başındaki yıldız onlara yolu göstermiş. Renik ve Güneş'in küçük kız kardeşi koridor boyunca koşmuş ve devlerin krallığından kaçmışlar. Kendi kalelerine döndüklerinde... Sen nihayet kehaneti gerçekleştirdin. Teşekkür ederim. Bundan on yıl sonra ikiniz de büyüdüğünüzde kız kardeşim evine gelecek ve seni evleneceğiniz yer olan buraya geri getirecek. Renik tavukla birlikte kendi krallığına dönmüş. Eksik altın tüyü alırken bütün macerasını krala anlatmış. Vay canına! Güneş'in kız kardeşiyle mi evleneceksin sen? Büyüdüğümüz zaman birbirimize aşık olur muyuz bilmiyorum. Bu bir kehanet! Sen altın yürekli bir adamsın. İki arkadaş en içten şekilde konuşurken kral bu durumdan iğrenmiş. Güneş'in kız kardeşleri gibi büyülü ve ruhani biriyle sadece kendi oğlunun evlenebileceğini düşünüyormuş. 10 yıl sonra Güneş'in kız kardeşi krallığına gelirse düğünü bozmayı aklına koymuş. Aradan 10 yıl geçmiş. Renik ve Prens büyümüş, cesur, akıllı ve yakışıklı gençler haline gelmişler. Güneş'in kız kardeşinin gelme günü iyice yaklaşmış. Bir gün Kral, Prens ve Renik bahçede ok atma talimi yaparken gökyüzünde altın renginde parlak bir ışık oluşmuş. Gözlerini kısmışlar ama ışığın parlaklığı biraz azaldığında havada uçan altından yapılma atlı bir araba görmüşler ve araba saraya inmiş. Arabadan o güne dek gördükleri en güzel genç kız inmiş. Alnında da bir yıldız parlıyormuş. Renik! Güneş'in küçük kız kardeşi. Hmm. Prens, saraya davet etmek için uşak ve muhafızlardan oluşan bir grupla birlikte ona doğru koşmuş. Kralın kaşları çatıkmış. Demek Renik'in devlerden kurtardığı kız sizsiniz. Evet. Çok üzgünüm ama bu hikayeye inanmakta güçlük çekiyorum. Baba! Bu ülkenin kralı olarak gerçekleri öğrenmek benim işimdir. Senin kadar güçlü bir kız nasıl olur da çaresiz bir gencin yardımına ihtiyaç duyar? Hikaye gerçek mi bilmem gerekiyor. Ama hikaye açısından bakarsan o burada baba. Başka hangi kanıta ihtiyacın var ki? Bütün bunlar on yıl önce oldu majesteleri. Doğruluğunu şimdi nasıl kanıtlayabiliriz? Size üç tane imkansıza yakın bir görev vereceğim. Başarılı olursanız eğer ikna olurum. Peki hangi görevmiş bu? Birinci görev ülkemin etrafını çevreleyen ormanı sadece bir gece içinde kesebilirsiniz. Ve ardından kesilme şekli beni tatmin ederse, ertesi gece yeniden büyümesini sağlamalısınız. Siz Güneş'in kız kardeşisiniz. Bunu kolayca yapabilmelisiniz. İkincisi, ülkemdeki bütün gölleri ve su birikintilerini kurutmanızı istiyorum. Ve sonraki gece, Onları yeniden dolduracaksınız. Ve üçüncüsü, yıldızınızla gökyüzündeki bütün kuşları yakın. Ve sonra, ertesi gün, onları tekrar hayata döndürün. Baba, çok acımasızsın. Her şeyin yeniden eskisi gibi olmasını istiyorum, öyle değil mi? Ben krallığınızın parçası değilim. Ayrıca istediklerinizde yapmayacağım Majesteleri. Ama Renik krallığımın bir parçası ve ben izin verene dek onu götüremezsiniz. Nasıl bir kral ormanların kesilmesini, göllerin kurutulmasını ve kuşların katledilmesini ister? Hepsinin eski haline getirilmesini istiyorum. Öyle değil mi? Ama yaşayacakları onca acı ne olacak? Ağaçlar kesildiğinde, göller kurutulduğunda ve kuşlar kanatları alev aldığında bir an için olsa dahi başkalarına nasıl böyle bir acı yaşatabilirsiniz? İstediklerinizi yapacağım ancak kendi yöntemimle. Bu saraydaki tüm tahtalar parçalara ayrılsın. Ve sarayın tamamı yansın. Ve saraydaki bütün kuşlar yeniden canlansın. Dur! Dur! Ben sadece istediklerinizi yapıyorum majesteleri. Sarayım yerle bir olacak. Lütfen dur. Sana inanıyorum. Bana inanmanız umurumda değil. Güneş doğayı besler. Senin gibi küssah kuşlar. Ve bencil bir krala bir şeyleri kanıtlamak için hiçbir şey yok etmez. Lütfen dur. Babamın yerine bağışlanmayı diliyorum senden. Ama lütfen dur. Artık gidebilir miyiz? Yoksa hala bu ülkenin kurallarına mı bağlasın? Özür dilerim. Gitmenize izin veriyorum. Çok çok üzgünüm Renik. Ve Leydim. Öfkenizde kesinlikle haklıydınız. Size güzel bir hayat diliyorum ve bir süreliğine sizi yalnız bırakıyorum. Bu kehanetten haberim var. Ama birileri öyle istediği için evlenmek zorunda mıyız? Hayır. Ülkeme gel. Bakalım birbirimizle evlenecek duygulara sahip olacak mıyız? Ancak o zaman bunu düşünürüz. Eğer kehanet doğruysa birbirimize aşık oluruz. Evet. Ben de tam olarak böyle düşünüyordum. Böylece Renik ve Güneş'in küçük kız kardeşi, altın arabasına binerek kızın krallığına gitmişler. Evlenip evlenmediklerini bilmiyoruz. Ama ikisi de bu ülkenin kralının, hiç unutamayacağı bir ders aldığını düşünüyormuş. Soylu oğlunun da yardımıyla, küstah ve bencil davranışlarından vazgeçmiş. Ondan sonra ülkesindeki halk, Mutlu ve mesut yaşamış.